Merhaba sevgili seyirciler, Diyanet televizyonunun takipçileri, sevgili dostlarımız, eski deyişle samimi nikram hazeratı. <gülüyor> Saygıdeğer dinleyiciler demek. Bundan böyle yeni dönemi bugün açıyoruz. Her salı akşamı saat 21.30'la birlikte olacağız inşallah. Can veren pervanelerde edebiyatımızı söz zenginliğimizi, hazinemizi konuşacağız. Dedemizin bize yazdığı mektubu açmaya çalışacağız. Rahmetli neler bıraktı bize? Ona bakacağız. Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz demişti bir tarihçi dostum bana canlı televizyon programında. Fakat ümidimin kırılması ihtimalini de öngörerek Geçmişinde büyük olan millet, geleceğinde de büyük olur. Bu tarihin sevki, emri böyledir. Bazı tereddüt dönemleri olur. İnsanın hayatında olduğu gibi devletleri milletlerin hayatlarında da olur ama bu birikim bizimdir. Bizim tecrübemizdir. Bizim güzelliğimizdir. Hayatı nasıl anladığımıza dair ipuçları verir. Hatta ipuçları vermekle kalmaz. Şerh eder, aşikare gösterir. İşte biz neyimiz var neyimiz yok sandıkta onlara bakacağız. Her programımızda bir kıymetli hocam bize refakat edecekler. Ben sözün önünü açacağım. Onların birikimlerinden istifade ederek sizin de istifade etmenize zemin hazırlamaya çalışacağım. Bugün ilk programımızda ilk bölümde Dursun Ali Tökel hocamla beraberiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Sayın Hocam. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Siz iyisiniz. Elhamdülillah. Allah'a kıyasın. Doçent doktor Dursun Ali Tökel hocam birçok kitabın eserin sahibi. Bu sahada sözü dinlenir güzel bir dostumuz hocamız. Fatih Sultan Mehmet Vakuf Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde vazife yapıyor. Ancak bu iş hakikaten edebiyatımızı candan yürekten Severek sevdirerek yapmakta olduğunu uzaktan takip ederdik. Kısmet oldu. Programda birlikte olma fırsatı yakaladık. Hocam ilk suali bir tevcih edin. Evet. Adettendir ya. <gülüyor> evet. Şair kime derler? Şiir neye derler? Niye vardır bunlar? Gaye nedir? Evet. Söze oradan girelim uygun görürseniz. Estağfurullah. Hocam ben de hayırlı programlar diliyorum. Allah razı olsun. Yeni yayın yılımız inşallah Eksin. hayırlı olsun İnşallah. hepimize. Ee, diğer hoca arkadaşlarımıza da başarılar diyorum. Abi, Hep beraber inşallah. Abi, inşallah. Ee, bir ayet-i kerime vardır malumunuz. Ee, şimdi tam sureyi hatırlamıyorum ama siz deyince aklıma geldi. Ee, i̇nsanlar e, dinlemeyeceklerini veya ibret almayacaklarını yani bile bile niye söylüyorsunuz diye söyleyenlere <gülüyor> Onlar dediler ki diyor yarın rözü mahşerde bir bahanemiz olsun diye. Söyledim. Tabii ben söyledim. Üstüme düşeni yaptım. Yani bu bu şu demektir. Ya yani sözü olan, bir özü olan sözünü söylemesi lazım. Yani malum insanları uyanmak mı diyelim, tembih mi diyelim, işte evet. anlatmak mı diyelim, evet. hatırlatmak mı diyelim, söylemesi lazım. Şimdi e de, şöyle bir sölebisiyle karşılaşılabilir niye anlatmadınız? Evet. Haberdardınız. Niye söylemediniz diye bugün bir konferansta gençler onu söyledim. Evet. Ya benim bir endişem var dedim. Yani yarın bir şey böyle tatlı tatlı bakıyorsunuz da evet. yarın efendi sizi biz dinlemeye geldik. Eylül'ün işte bilmem kaçında 2019'da ömrümüz sermayesinden size bir miktar ayırdık. Sizi ciddiye yani. aldık. Ama bize güzel şeyler söylemediniz veya buraya yarar şeyler söylemediniz. Evet. İşte şimdi zor durumdayız, senden davacıyız falan dememeniz için. <gülüyor> evet işte, <gülüyor> tam, tam o ayetin şece, işte, evet, mazmunu o yani. Dolayısıyla e, biz ilimle e, uğraşan, istigaret eden insanlarız, malumunuz. Ama sizde daha çok işin aşk kısmı var, evet. e, bizde biraz ilim <gülüyor> kısmı var yani. İkisi bir araya gelmezse ikisi de yavan. Gerçekte ikisi evet. bir araya gelmesi lazım. Şundan dolayı bunu söylüyorum değerli hocam. Eskiler derlermiş ki aşk olmadan meşk olmaz. Meşk malumumuz iş, iş, çalışma, evet. çabalama, uğraşma, didinme ama aşk yoksa o meşk insanı öldürüyor, boğuyor. Yani eğer bir insan bir işi aşkla yaparsa o işin üstesinden geliyor. O iş zor gelmiyor. Mesela anne gibi. Evet. Anne o kadar çok ağır bir iş aşksız. Evet imkan yok yok imkanı yok yani bir an olur adam bir annede çocuğu aşk olmasa evet. o, o sıkıntıyla başmez mümkün değil yani bir öyle dinlenmesi yok Evet öyle bir aşkı var ki evet. iş ona hiç geliyor. hiç geliyor ama aşk olmazsa iş insana hep geliyor zor geliyor ya yani. Dolayısıyla bir insana bir eğer aşk iş veriliyorsa bir de aşk verilmesi lazım ya yani işte o nasıl olacak bilmiyorum ama ya, Onu verilmesi lazım. Ya, hocam elbette öyle de. Şimdi konuyla ilgisi ne kadar bilmiyorum ama yeni vakıf olduğum bir şey beni ürküttü biraz. Şöyle bir şey. Araştırma yapmışlar. İşinden memnun olma noktasında insanları bir sorgulamışlar. Ülkemizde hayli üzücü bir netice bu ama yüzde seksenlere yakın kahrederek iş yapma halinden evet. söz edildi ki aşksız meş olmuyor. Evet. Yani bir şeyle meşgul onlarca yıl o işi yapacak belki ama sevmiyor evet. ise e, bu ızdırap halini alıyor, verimsizlik demek oluyor, gereketsizlik, i̇şte evet. tatsızlık demek oluyor. İşte o yani annenin çocuğunun o bütün meşakkatlerin üzerinden gelmesinin temel şeyi Allah'ın ona verdiği sevgi. Evet. O sevgiyi çekin, o çocuğu boğar anne. Yaşayamaz. Aman. Hiçbir canlı yaşayamaz. Annenin sevgisini alın, yani aşkı alın, evet. meşk olmaz. Ama Dediğiniz gibi yani insanlar bir iş yapıyorlardı, o işi sevmiyorlarsa, o işten nefret ediyorlarsa o negatif enerji herkese bulaşıyor, Evet, bulaşıyor. İşini seven insan sevdiriyor da, evet. etrafa pozitif enerji yayıyor, negatif enerji yaymıyor. Dolayısıyla şimdi bizim yani ilim aleminde, ilim ile aşk bir araya gelse, gelse nasıl olur diye ben şimdi düşünüyorum. Malum Fuzuli'nin o meşhur dörtlüğü, Fuzuli merhum bu işin sırrını asıllar eve söylemiş. Teşin, teşin söylemiş. Söylemiş. Aşkemiş Evet yani ha. değil mi? <gülüyor> e, i̇lim kesbiyle faye-i rifat bir ağz uyumu ancak demiş. Yani efendim ilim elde ederek kazanarak yüce mertebelere ulaşmak ya yani, pek imkansız gibi bir şey. Zor. Anladığım işin aslında esasını bu Fuzuli Hazretleri malum ne diyor? E, Aşkın bir şey ne var alemde? İlim bir küylük haliymiş ancak. Aşk olmazsa bir dedikodu halini alıyor sanki gibi. Evet Boş şimdi laf. bunu bir gün birisi söylüyor ki hocam diyor Fuzuli burada ilmi aşağılıyor diyor ya. Yani aşk her şeydir. Gıylük e, halde e, işte, ıvır ya yani işte dedikodudur <gülüyor> dedikodu falan diyor ama işte öyle anlama. Gıylük hal kelimesini bir de gıyl denildi hale dedi. İlim hakikaten budur. Denildi dedi. Işte mesela kitaplar yazıyoruz. Hocalarımız hemen şeye bakıyor deyip notlarına bakıyorlar. Kim dedi ne dedi biliyor mu bu acaba? İlim budur. İlim kimin hakkında ne dediğini benim bilmemdir. Bilim bu. Tamam bildin öğrendin. Ha işte yani... bu. Süper tamam sen işte, ilim adamısın. <gülüyor> Şimdi bu budur. Dolayısıyla Fuzuli Hazret hem bunu ima ediyor bir taraftan o şunu söylüyor yani ama bunu diyen insan bu ilimleri edinmiş de ondan sonra bunu söylüyor. İşte gözden kaçınmamız gereken o. Evet. Malumunuz e, divacesinde, divanın girişinde diyor ki ilimsiz şiir temelsiz divar gibi olur. Ha. Temelsiz divar gayet de bir itibar olur. İlimi olmayan bir şiir temelsiz duvar gibidir. Evet temel olmayan duvar gibidir. Hiçdir, kıymeti yok. Temel olmayan bir duvar ne yapılır? Biraz durur ama en ufak bir rüzgarda gider yani. Sonra diyor ki ilimsiz şiirden kalebi bir ruh gibi teneffür kıldım. Ruhsuz kalıp gibi nefret evet, ettim. Evet ruhsuz kalıp yani bir tane mankeni koyuyorsunuz çok güzel dört dörtlük ama <gülüyor> ama işte yani sonuçta ruh yok. Plastik çiçek var görüyorsun evet. ama kokmuyor. <gülüyor> Şimdi ben ne yapacağım? Fusudü'nün ilminin arkasındaki, şiirin arkasındaki ilimlere dalacağım. <gülüyor> Çünkü o şunu söylüyor. Yani ömrümün bir kısmını ilmi, efasi ve tefasi, tefsir ilmine adadım, hadise adadım. İşte e, nakli ve akli ilimleri hepsini edindim. Ondan sonra şiire daldım diyor. Biz de fuzuli gibi şiirleri edinelim, ondan sonra gıyırı kal diyelim. Önce bir edinelim, <gülüyor> sonra denedim inşallah. Şimdi sorunuzu geçmeden hocam, bir de şunu söylemek isterim. Şimdi bizim programımızın devamı boyunca, malumunuz, benim arzum programımızın bu minvar üzere devam etmesi. Şiir kimdir, şair? Şair kimdir? Evet, şair kimdir? Evet. Şiir nedir? nedir? Osmanlı şairleri neler söylüyorlardı? Her programda birine böyle değinebilirsek, tamam. ama başlangıçta şunu e, acila söylemek isterim. Bir defa şu bilinmesi lazım ki bir şeyin bilgisi o şeyin kendisi değildir. Yani. Bir şeyin bilgisi o şeyin kendisi değildir. genellikle insanlar bir şeyin bilgisini o şeyin kendisi zannederler. Yani bir şey hakkında bir şey biliyor sanki o şey hakkındaki bilgi ondan ibaretmiş gibi zannediyor. Hmm. Halbuki bir şey bizim bildiğimizden çok daha fazla bir şeydir. Yani insan. Bir şeyin bilgisini edinip o şeyin künhüne vâkıf olabilir mi? Olmaz. Olmaz mümkün değil. İlk adımdır. Olmazsa olmaz ama yeterli. Tabii değil. tabii tabi. Yani bilgi bir adımdır. Malumunuz önce malumat gelir. Malumat bir şey hakkındaki ırz ve bilgimizdir. İşte bulutlar geliyor galiba, yağmur yağacak gibi. Ha bir, herkes biliyor bunu. Ama bilgi insanın malumatın peşine düşmesi. Yağmur gelir, nasıl geliyor bu yağmurlar filan. Ama bilgiden ileride bir ilim var ilim, çok daha derin bilgi. Bir de peşinden irfan geliyor bunun. İrfani bilgi de var. Yani bilginin dereceleri var. Bir şey hakkındaki bilgiyi bizim, o şeyin ibaret zannettığımız bizi kavgalara sürüklüyor. Bir şey biliyor, bir şey hakkında. Ondan ibaret zannediyor. Onu aksini söyleyen, farklı söyleyen bir şey başlıyor, kavga etmiyor. Halbuki... Bilgi azaldıkça sanki huzursuzluk da artıyor, iddia yükseliyor, tartışma başlıyor. Herkes Yani demek ki Cahil her şeyi bilir diyorlar ya <gülüyor> Evet, şimdi onu, sağ olun diyecektim hocam. Şimdi bizim mesela, ben şunu öğrenmiştim, Sokrates'in meşhur bilgi Kur'amı var biliyorsunuz. Yani bir Sokrates'e diyor ki filanca kişi ne kadar çok şeyde biliyor diyor. Merak ediyor Sokrates, gidiyor. O kişiyle görüşümen geliyor. Diyor ki ben ondan çok daha fazla şey biliyorum. Ne çabuk anladınız diyor, Ben gittiniz geldiniz. Bilmiyor diyor, bilmediğini bilmiyor. Ben hiç olmasa bilmediğim, ben de hiç olsa bilmediğim biliyorum. <gülüyor> o zaman bilgi diyor insanın bilmediği bilmektir. Şimdi böyle bir görüş var. Ama bir de Hazreti Ali'nin bir şeyi var, bilgi kuramı ki o çok daha bence bize yakın, daha insani. Diyor ki bilmek insanın bildiği şeyin bilmesi gerekenden ibaret olmadığını bilmesidir. He. Evet onu yeterli görmemesi. Evet hocam. Yani biz bir şey hakkında bir şey biliyoruz. Zaten diyoruz ki ondayım o değil. İnsanın bir şey hakkındaki bilgisi o şey hakkındaki bilmediğinden çok çok daha azdır. Yani bizim meşhur söz biliyorsunuz İmam Yusuf'un e, meselidir meşhur biliyorsunuz. Ebu Yusuf. Ebu Yusuf Hazretlerinin talebesi. Evet talebesi Yusuf'un. E, e, malum İmam-ı Azam Hazretleri halifenin danışmanlığını hocam kabul etmiyor. Evet meşhur bir şey vardır, ilmin ayağına gelir, ilim ayağa gitmez diyor, Hikmet-i nedir? Bir sürü sorunlar çıkıyor ama İmam-ı diyor bir gün halife bir soru soruyor, bilmiyorum diyor. Birkaç defa, dört defa bilmiyorum demiş galiba, demiş, ben sana bunun için para veriyorum, bir şey bilmiyorum diyor. Demiş efendim sen bana benim bilmediklerim için para, bilmediklerim için vermeye kalsın, hazineler yetmez demiş bunu vermeye. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bilmediğimiz çok daha fazladır. Şimdi şeyin, e, Ali İzzet Begovi için Hocam çok değerli bir sözünü e, almıştım. İnsan diyor, tüm ilimlerin onun hakkında söylediklerinden daha fazladır. He, kendisi hakkında ilmin söylediklerinden Tabii. daha fazladır. İnsan çok daha <gülüyor> fazlası. Yani biyoloji, işte efendim antropoloji, psikoloji. insan hakkında ne kadar ilim var? İnsan hakkında neden söylüyor? Yüz bin nece ciddi olmuştur. İnsan daha fazlasıdır. Yani bir bir muammayız ya. Yani. Hocam şimdi öyle bir yerden e, dokundunuz ki yani. Sen de mahzene mahzeni esrarı muhabbet sende. Hmm. Sende madeni envarı fütüvvet sende. Gizli gizli dahi vardır nice halet sende. Marifet sende, hüner sende, hakikat sende. Nazar etsen yeri gök cennetsen de, sende. <gülüyor> Ay şükürsüyü melek sen de, elbet sende. Hoşçabak zatın hakimiz ümiddeyim evet. Ademsin sen, <gülüyor> merdu midi deyiyekvan olan Ademsin sen. Evet. Yani ayrı mesele. Şimdi Şeyh Galibi bunu nasıl söylediğine, ne oldu da söyledi filan. <gülüyor> evet. Gidip kendisine soracağım gerçi de yani. Şimdi <gülüyor> işte hocam bir nevi sınırsızlığı ne kadar? Evet, İzzet bir böylecin, e, sözü hocam, evet. ast da işte evet. Şeyh Galibi sanki açıyor bence. Sanki yani. açmıyor evet. İnsan bütün ilimlerin onu hakkında söylediklerinden çok daha öte bir şey. Çok şeydir, daha öte hocam. O yüzden insana ihtiram gerekir. ya, yani, Hürmet etmek gerekir. Şimdi evet. bazen şöyle e, insan düşünüyor. Kendi kıymetini de bilmeli tabii. Evet evet yapıyor. yani e, ha, şu denir. E, hani Hazreti İbrahim için anasılır malumunuz. E, Sofasında böyle e, misafirsiz yemek asla yemezmiş. Bir gün kimseyi bulamayınca malum bir ihtiyarı yoldan çevirip getiriyorlar. Ee, yemek yiyor. Diyor ki sen yaşlısın diyor. Bu akşam burada konakla yolun uzunmuş diyor. Konaklıyor orada. Hazreti İbrahim gece bir sesler duyuyor. Tıkır tıkır sesler. Gece uyan bakıyor. Adam ihtiyaç çıkarmış putunu tapıyor. Putperest. Putperestmiş mevsim. Putunu çıkarmış. Gece ibadet ediyor. Hazreti İbrahim çok kızıyor buna diyor. Bak benim evimde diyor. Peygamber evinde putu tapıyor. Böyle şey mi olur? Adama sinir, adam koyuyor Adam gülüyor evden. Sonra bir ilahi bir ihtil alıyor diyor ki bana. Ey İbrahim ben 80 yıl onu besledim, büyüttüm, yetiştirdim, bir rızkını kesmedin. Sen bir akşam yemek verdin demiş, kırk laf söyledin ona. Ya. Hocam acayip bu uyarı ya. Dostuna İbrahim aleyhisselam Allah'ın dostu. Evet. Bu söz ona söyleniyor. Söyleniyor. Evet. Hocam bir de malumunuz şöyle bir şey var. İşte bazı insanlar tuhaf gelebilir ama insanın ihtar edilmesi, uyarılması ilahi hitap bakımından Allah'a olan mesafesi, mesafesi mesabesindedir, malumunuz. Yani Allah'a yakınlığı arttıkça, i̇htar, artar. ihtar çok hızlı gelir, evet, anında gelir. Evet. Peygamberler en ufak bir zelle işlemeye görsün, anında cevap alırlar, ihtar alırlar, malumunuz. Çok sevilene celal de çabuk oluyor. Evet, celal sıfatıyla. Ama bir insan Allah'a ne kadar uzaksa mesafesi, ihtar da gelmez. Yani enteresan bir şey. Dolayısıyla peygamberlerin bu tür zellelerinde Cenab-ı Hak anında uyarır ki peygamberlerin bu uyarılması aslında haşa insanlara bir uyarıdır peygamberlere. Bize bir uyarıdır bu. Tabii. Yani insanı hor görme. Allah bunu yarattıysa mutlak bir hikmeti vardır. Allah sineği boş yaratmamış. O insan ne yarar? Zalim olabilir, katil olabilir? Bilmiyoruz yani bir hikmeti vardır ya. Ee, Ama ümit var, insanda bir kıymetli bir potansiyel var. Peşin peşin çok kıymetli ya da kıymetliliğe aday. Yani müsait. Evet. Yani Hz. Mevlana'nın dergahına gelen bir sarhoşu talebeler kovmaya kalkışınca da anlatılır ki Hz. Mevlana ne oluyor? Bakıyor işte kovuyoruz, pis kokuyor efendim. Şarap içmiş falan, dergahı kokutacak. Evet. Allah Allah, o içmişsiz sarhoş olmuşsunuz. Adamın geldiği yer doğru kovmak mı sizin işiniz? <gülüyor> <gülüyor> İç ki o sarhoş olmuşsunuz. <gülüyor> sarhoş olmuşsunuz. Evet. Geldiği yer doğru, nereden evet. geldiğine bakmayın, hizmetinizi yapın diye insana verilen kıymeti, insanın ehemmiyetini anlamanın Evet. Örnekleri yani bu bir insan hocam işte zalimdir, gattardır bir şeydir ama o bir görevle gelmiştir. Yani malumunuz dediler ki Moğollar eğer Türkleri Anadolu'ya sürmeselerdi derdi biz şu anda hala dağlarının diplerinde kımız içip at koşturuyorduk. <gülüyor> ne Selçuklu olurdu ne Osmanlı olurdu. E, o felaket Cihan... böyle bir hayra. Tabii yani olarak. bir felaket, e, kurgulanmış bir felaket vardır. Akıbet nasıldır? Yani dediler ya bakmak lazım. Yani ana değil akibete bakmak gerekir. Şimdi meşhur bir şey vardır, bir, e, şimdi ben sorunuzu unutmadım da açılışı öyle biraz o geliş diye söylüyorum. <gülüyor> Hocam, e, şimdi bir küçücük bir hikaye vardır. E, bir gün Mürid'in birisi şeyhinde gelmiş demiş ki efendim demiş bir de bir toplantıdaydık demiş, bir soru sordular. Ben de cevap verdim, herkes bana güldü demiş. Ne sordular oğlum demiş, dediler ki şimdi sen burada ölürsen garanti Müslüman olarak öleceksin. Cennete gideceksin. Sorun yok. Ama buradan çıkacaksın 500 adım atacaksın. Şehit olarak öleceksin. Hangisini istersin? Demiş ki, dedim ki efendim diyor, çıkarım 500 adım atarım şehit olurum. Şehit olmak herkese nasip olmaz. yani. Daha iyi. E bana güldüler diyor. Dediler ki sen hamsın, git biraz pişte gel. Evet. Birine niye öyle oldu anlamadım diyor. Çünkü oğlum Müslüman olarak ölmek garantiyken 500 adım sonra Müslüman kalacağını nereden biliyorsun diyor. İnsan öylese gider mi öyle bir şey? Kalp dönek. Ya araya bir, değil mi? Zaman giriyor. Yani evet. Evet. Şimdi böyle bir yani şimdi, dolayısıyla ahirete bakmak lazım. Yani He, O açıdan dedi. O yani açıdan yani, yani mi? evet. Şimdi şey e, bir bir şey soruyor böyle de efendim diyor işte bir e, haşa çok enteresandır. Biri bana dedi ki diyor oğlum köpek mi üstün sen mi üstünsün? Dedim ki diyor tabi ben dedi diyor. Oğlum diyor kıt bir cennete gitmeyi garantiler. Sen garantiledin mi diyor ona? <gülüyor> Laf söylüyor ona. Ya nasıl üstünüm dersin ya yani? bunu deme diyor. Çünkü Allah diyor ayette dedi ki öyle insanlar var hayvanlardan aşağıdırlar. Bunu deme diyor. Allah bir de diyor yani. Dolayısıyla Akıbete bakmak lazım. Yani şimdi bir şey, şer olabilir, kötü olabilir, aksi olabilir, ters Ama acaba akibet nasıl olacak? O yüzden acaba eskiler çok güzel demişler. Niyet hayır, akıbet yani. hayır. Şimdi bizim şeyimiz şu, biz niyete niyeti ediyoruz, akıbete de karışıyoruz. Sakatlık burada. Yani dua ediyor, bir de duaya da karışıyor, sonra da karışıyor, sonra karışma. <gülüyor> ya ben şimdi duayı ederim, yüce makamı gönderirim, akıbeti bilmiyorum ama. Yani benim İsteyenin olması mı benim için? Hayır olmaması mı? Onu bilmiyorum o ama bu ona da karışıyor. Diyor ki dua ettim kabul olmadı diyor. Nereden biliyorsun olmadığını? <gülüyor> ya? Böyle bir şey olabilir mi? Akıbete de karışıyor. Halbuki biz akıbete karışmayız. Biz yolda oluruz varmaya karışmayız. Cenab-ı Hak o yüzden demişler Allah akıbetimize hayresin demişler. Amin. Hocam bu dualar Amin. şimdi bazı şeyler üst üste gelince insan daha iyi anlıyor. Hep bunu demişler. Allah akibetimizi haris. Ya niye böyle diyorsun diye sormuşlar. Bir gün babam şöyle demişti: Allah'ım hayırlı ömür güzel ölüm ver. Amin. Amin. Dedim ki, baba dedim şöyle olsa olmaz mı? Allah'ım güzel ömür hayırlı ölüm ver. Olmaz ediyor olur mu? Çünkü hayırlı ömrünü olduğunu bilemezsin. Ama oğlum güzel ölüm belirir dedi ne oldu? Evet. Güzel ölüm çok net bir şeydi. Hüsn-i Hatime der eskiden. Evet, değil mi? Güzel evet. Hüsna, ya nasıl oldu belirdi? İnsanın bir yerde, bir halde adam secdede ölüyor. Ya bu çok güzel bir ölüm ya. İşte bu güzel belli, çok güzel. akibetin hayır olmasıdır aslında hocam. Şimdi e, bu, şunun için bunları söylüyoruz. Yani bizim bir şey hakkında, bir şey bilmemiz hocam, bilmemiz. O şey hakkında Her şey bize açılandır. Evet. Bize açılandır. Yani insan bilgiye doğar. Demişler ya, insan bilgiye doğar. Bilgi biz yokken de vardı. Ben gelirim, bir kısmına vakıf, bir kısmına olamam. Şimdi bizim bilmece, bir gün bir bilmece çözüyoruz, müsaadenizle. Deste, bu Halk Edebiyatı Dersimiz vardı, bir bilmece Bilmece Bilmecede işte altı e, yağmur, üstü bulut, içi kor, üstü duman. Böyle bir bilmece. Ya yani Bilmece malum karışık şeyler, tam evet. hatırlamıyorum ama cevap da kor ateşmiş, kor. Hakikaten altında ateş var ama üstü Bulut yani evet. böyle şey, krimsidir ya, ateş olduğunu göremezsin, kül, kül görürsün ama altında ateş var, nereden bileceksiniz falan. Şimdi böyle bir bilmece esnasında, e, dedim arkadaşlar şöyle bir şey sorsak, yani su ile ateş arasındaki ilişki nedir? Cevap zıttık. Ş Şairlere sorarsak çok da. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani normal fiziki olarak sıtlık var. Zıttık. Yani şimdi ben bu suyu alırsam, evet. ateşe dökersem, ateşi söndürür. Ateşi bilgi bu. Ama hangi bilgi bu? Malum bilgi bu. Fakat işini ilim diyor ki bu suyun içine girdiğin zaman bakıyorsunuz suyun içi aşıkı o. Evet, ateş. Ateş. Evet. Yani suyun içindeki... Ve bilginiz iflas ediyor. Bitti As hocam. Aslında bilmiyor musunuz? Aynen. Yani suyun içine bakıyorsun diyor ki iki tane hidrojen bir oksijen var bu suyun içinde. Yanıcı diyor. oksijen yakıcı hidrojen. Evet hidrojen evrendeki en yanıcı evet, madde. Evet. Oksijen yakıcı madde. Evet, i̇kisi i̇kisi bir alevi. Su olmuş. Olmuş söndürücü. Evet. İşte buraya geldiğiniz zaman o bilgi başka şeyleri bilmenize gerektiriyor artık ya. Başka şeyler gerekiyor. Dolayısıyla hiçbir şey benim bilgimden ibaret değildir. Bunun şunun için eee söyledim. Yani şiir nedir, şair nedir, Osmanlı'da şiir nedir gibi bilgiler şimdi mevcut bilgilerimiz var. Hocam mesela şimdi hepimizin bildiği arkadaşlar edebiyat öğrencisi varsa burada var mı edebiyat öğrencisi? Herhalde vardır. İşimiz var mı arkadaşlar? Edebiyat okuyan. Hiç yok mu ya? Galiba. Yakuti Hatice mesela suyla ateşin birlikteliği bana Şeyh Galip hatırlattı. Evet. Şekâfı çoktur hocam. Evet. Yakut-ı yerimiz dide vüdildir. Ateş de sudan hasıl olur bir güheriz biz. Paha biçilmez bir yakutuz, çok kıymetli yakut-ı evet. Yerimiz göz ve gönüldür. Gönülde ateş, gözde yaş. Ateşle sudan hasıl olur bir güheriz biz. Ateşle suyun karışımı olan bir cevheriz. Allah Allah. İlk baktığınız zaman zıtlık evet. var gibi, evet. aklı aykırı gibi iyi ama suyun içinde ateşi, ateşin içinde suyu görüyorsun. Ya. Hocam onlar ya bazı şeyler hocam mesela diyor ki ne gariptir eylemiş Eşşiriş'te e, Ot ile su imtizaç. Evet, suyla ateş geçiniyor, bir araya gelmiş. Evet, bu nasıl bir şeydi ki, yaşlarında diyor, hem su var, hem ateş var. Nasıl incizat etmiş bunlar, bir araya evet. gelmişler diyor. O su o ateşi söndürmüyor, o ateş o suyu buharlaştırıp yok evet. etmiyor. Ve üçüncü yine yani Şeyh Galip'ten gelen örnek, nezzâre-i germ ettikçe-i çeşm, ateşle abı yeksan edersin. Evet. Nezzâre-i germ, bakış Daki sıcaklık, sıcak evet. bakış. Ey gözlerim sen böyle bu sıcak bakışla su ile ateşi bir edersin, yeksan olur, ikisi aynı şey olur. Garip gibi geliyor da şöyle biraz bir izah dinledim hocam hocadan, Estağfurullah. Bana, bana şöyle güzel anlattı Ömer Hoca, Ömer Demirbağ. Evet Gözler esneyince de yaşarır, mesela soğan kaçınca da yaşarır doğru ama evet. soğuktur o gözyaşı, ağlayınca sıcak gözyaşları dökersiniz. Evet. Bu ateş o suyu bertaraf etmez, o su bu ateşe zarar vermez. Bir de orada ilginç bir şeyden söz etti hocam, nezzâre. Seçilebilecek birçok kelime arasında nezzâre, ateşe deyip yanan pervainenin sesini veriyor. Evet. Bir de fonetikten yani. Evet. yani enteresan evet. bir şey yahu. Evet. Siz cevaba yaklaştınız galiba. <gülüyor> bu altyapı yeterli mi? Ee, estağfurullah hocam. Şimdi o... Şiir nedir en zor soru tabi yani. <gülüyor> <gülüyor> kolay cevap vermemeniz de normal. Ya. Şimdi Hocam malumunuz Şeyin e... iyi bir şey olduğu anlaşılıyor da. <gülüyor> te teknik hocam çok şey söyleyebilirim ama ben işte teknik konulara fazla girmiyorum. Yok yok, yok. Ama şimdi Yunus Emre'nin bir şeyi var. Cümle şair, dost bahçesi, bülbülü, Yunus Emre arada dürraçlana." diyor. Yunus Emre arada? Dürraçlana. He. İşte böyle bir garip beyti vardır. Ben şimdi Yunus Emre… E, Son iki kelime nedir efendim? Düz. Cümle şair, dost bahçesi, bülbülü, Yunus Emre evet. arada. Evet. Dürraçlana. Dürraçlana yani? Dürraç bir kuş malumunuz. Ha, bilmiyorum. Dürraç, Dürraç. kuşu. Ha. Böyle bir kuş varmış hocam. Ben de onu ha. araştırdım baya. Ee, şimdi yani bu, bu dedim Yunus Emre'de ne diyor? Şimdi bir defa şu Yunus Emre'nin gözünde bütün şairler bir dost bahçesi var. olanın birbirler hocam. Biz karga, saksa, <gülüyor> işte bir takım mahlukat kuşlarız. İnsanların her birisi bir kuş. Yunus Emre'de böyle söylemiş. Ama şairler birbirlerdir. Bir bahçenin en mümtaz kuşu bülbüldür. En mümtaz gülü de çiçeğe de güldür ya. Şairler dost bahçesinin bülbürüdürler. Buradan bakmak lazım yani Şairler dost bahçesini öten bülbürler derler. O zaman bülbül gülün sırrından bir ifşaatta bulunuyor. Hakikaten sırrından bir ifşaatta bulunuyor. Şimdi bazı beytler, e, hocam söyleyeceğim. Şimdi bu dürraç kuşu biraz bir araştırmıştım zamanında e, Bizim Çukurova bölgesinde çokmuş bu kuşlar. Hatta sesi de çok garip böyle. Çekici değil. Ağlıyor gibi, inliyor gibi bir tuhaf yani sesi. Bülbül gibi değil. He. Çekici de değil ama böyle bu sesini kaydetmişler. İnternette arkadaşlar bakabilirler. Dürraç. Dürraç kuşu. Evet. Turaç kuşu da deniyor. Türkçe Evet. Turaç, Turaç da deniyor. Evet. E, hatta Çukurova'da bir şey varmış, bir söz varmış. Atasözü. Böyle düşünen insanlara bizim şeyde Karadeniz'de ne düşünüyorsun? Karadeniz'de gemilerin battı derler ya. Evet. Çukurova'da bir söz varmış. Derlermiş ki yaylaya gidememiş Türdaş koşu gibi ne düşünüyorsun? Yaylaya gidememiş. Bununla ilgili efsaneler hocam türemiş. Şimdi e, kuşlar yaylaya çıkıyorlarmış insanlar gibi. Sırıcıc demiş ki işte biz demiş 10 Mart'ta Allah izin verirse yaylaya çıkacağız. Karga demiş işte biz 20 Mart'ta çıkacağız Allah izin verirse. Türdaş demiş ki var Allah izin verse de de biz çıkacağız demiş 25'inde. <gülüyor> Hepsi çıkmış, çıkamamışlar hocam. O yüzden öyle derler. <gülüyor> Şiir <gülüyor> ü bütün şairle dost bahçesi ben de tırlaç koşuyum aralarına geçiniyorum diyor hocam. Tevazu da bulunuyor. Tabii bu bir sürü manaları var da. Şair kim? Dost bahçesinin bülbürleri diller. Şimdi e, ama Fuzuli'nin hikmetinden hocam şair kimdir? Şiir nedir diye soracaksak evvelden şundan hocam başlamak lazım. Acizane kanat Şimdi bizim divanların biliyorsun divaceleri vardır. bu divaceler girişler. Evet. Burada divacelerin aşağı yukarı %90'ı şuna aittir. Şiir söylemek helal mıdır, haram mıdır? <gülüyor> Caiz midir, değil midir? Şiir niye söylüyorsun? Bunlar anlatır. Anlatırlar. Şiir. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da şairleri pek iyi almamıştır birinci ayette malumumuz. Yani şairleri Afak olan Afak diyor değil mi? Evet, yani. evet, affak evet. Yani, yani yalan değil ama fazla evet. abartılı, mübalağalı sözler sarfeden, evet. olur olmaz şeyler söyleyen, yapmadığı şeyleri, yapmadığı şeyleri söyleyen, evet söyleyen acaba şairleri biraz böyle ve safıklar uyar ama peşinden de ama hakikatten yana olanlar hariç tabii evet, bunu istisna konuluyor. Tabii hocam, canaba Hak, şairleri haktan hakikatten yana olanlar hariç diye istisnai bir etmiş. Dolayısıyla bu şiir üzerinde konuşurken bu diva özellikle bunu söylerler. Ama temelde şu yatıyor hocam. Şöyle bir şey var. Malumunuz her peygamberin bir mucizesi vardı. Ve peygamberin mucizesinin ne olacağını da o devir belirliyordu. En geçerli meslek neyse, Tabii. insanlar nerede maharet kesbettiyse, evet. En çok kıymet. Mesela Musa Aleyhisselam zamanında sihir. Hadisesi. Evet. Ya yani sihir evet. çok yaygındı hocam o, o devirde. Evet. Hatta ayeti kerimede sihirbazlar diyorlar ya biz onu yenersek senin yanına yaklaşabilir miyiz diye. Bir kitap hocam yayınlandı. Mısır, Eski Mısır Edebiyatı diye. O kitabı okudum. İnanılmaz bir şekilde orada sihirbazları anlatıyor. Meğerse Hı. bu sihirbazlar o zaman da böyle ırmaklar, yararlarmış sağa sola böyle. Hı. Gölleri de yararlarmış. Ya onun en büyüğü veriliyor. Evet Rus evet. Hatta sihirbazlar böyle bir tane bal mumundan şey yaparlarmış. E, küçük küçük böyle timsahlar suya atarlarmış. Büyük timsah olup yüzermiş. Öyle sihirbazlar varmış o devirlerde. Evet. Musa Aleyhisselam gelince Tabi işte o sihir sihirle geliyor. Onlar at at ederek peygamberlik bir nevi mucizesi. Hz. İsa döneminde malumunuz e, tıp çok ilerlediği için o tıpla İsa Aleyhisselam'a da o yönde o, yönde o sahadaki en büyük e şimdi, harikalar veriliyor. Evet peygamberimiz devrinde şiir söz, söz zirvede. Hocam, zirvede. ve insanların en üstün en büyükleri şairler o yüzden. Ve bu, evet, yani. ve bu yüzden Peygamberimizin mucizesi hocam, Kur'an mucizesi, söz mucizesidir dolayısıyla ama şöyle bir şey e, Toşuk-ı İzussu'nun Kur'an'da Allah ve İnsan diye bir kitabı var malumuz orada der ki şimdi vahyi de şiiri ayırır. Şairler mesela bir Arap şairle şiir okuduğun zaman şiir okumazmış. Demiş ki cinim gelmedi. Hmm. Cin geliyor bunlara ilham veriyor. Bu da yerler yatıp böyle böğürürmüş böyle filan. Söylemeye başlıyor. Söyle, söylemeye başlıyor filan. Şimdi vahyin girişini de onunla kıyaslıyormuş müştükler. E, sanki öyle bir şeymiş gibi. ve Onun için peygambere şair diyorlar. Bir taraftan yüceltiyorlar. Şair demek aslında az küçültme sıfatı değil. Büyük bir Kend, sıfat. Kendilerince, kendilerince bir yükseltme sözü şey. buna. Evet. Ama İzudsu o kitapta çok güzel ayırmış vahiy ile şiiri. Muazzam ayırmış hocam. Fakat şu da hocam bir geç, geçsek ki şimdi Araplar malumunuz nesiri pek bilmiyorlar. Nesri de pek sevmiyorlar düz yazıyı yani. Bir şey söyleyecekse şiirle, şiirle söylüyor. Hala, Çok yaygın, herkeste kabiliyet var. Evet evet yani şiir söylüyorlar ve nesle pek itibar etmiyorlar. Evet. Zaten o devirde nesil yok. Malumuz nesrin mucidi e, Eflatun'dur derler. Eflatun'a kadar dünyada şiir vardı. Yani o taraf için söyleyelim. Evet. E, bu şöyle bir bilgi vardır hocam. Mahsur yoksa onlara söyleyeyim de bir bilgi olsun yani. Şimdi bu büyük muazzam eserlerinin şiir hocam. Eflatun şairleri devletinden kovunca kendi bir şey yazacak zavallı. Şiir yazsa olmuyor. Yazmasa bir dil yok. Diyaloglar yazıyor. Evet. Onu icat ediyor. Daha sonra Ariston nesli icat ediyor. Fakat Araplar şiir söylüyorlar. Ve onun hikmeti orada. Şiir söylemekte. Şimdi Kur'an-ı Kerim indiği zaman şöyle bir sorun çıkıyor Araplar açısından. Kur'an-ı Kerim hocam hem şiir var hem nesir. Hem nesir var. Evet. Ve yani, Kemal noktada herkesi aciz bırakan bir Evet güçte. evet. Şimdi şöyle diyor. Yani Kur'an Kerim'in formu hocam müslümin kafasını karıştırıyor. Evet. Alıştıkları her şeyin fevkinde. Evet üstünde fevkinde dışında yeni bir şey getiriyor ama. Çünkü şu var hocam. Deforme etmeseniz form edemezsiniz. Yani yıkmazsan yapamazsınız. O yüzden Mesela kelimelerin anlamını Hak değiştiriyor. Mesela işte mümin kelimesinin anlamını işte münafık kelimesi talafaresymiş Araplarda yeni bir anlam, kafir'e bir yeni anlam veriyor. O yüzden Müşrikler dedirmiş ki ya bizim dilimizi boz, dilimizi de bozuyor derlermiş. Yeni bir dil inşa ediliyor, yeni bir tür inşa ediliyor. Şöyle Kur'an kelimesi ne şiirdir ne nesildir. Hem şiirdir hem nesildir. Kafiye de var, vezin de var, muhteşem bir ahmet de var, seci de var. Ama bu forum Arap tanımıyor ama ilk defa bir forum geliyor ve ondan sonra hocam, bu form zirveye çıkıyor. Şimdi şairlerin yani o divaciler de şunu üzerine duruyorlar. Özellik de hocam. Mesela Peygamberimiz iki tane hırkası var malum. Topkapı'da birisi, birisi evet. İstan ikisi de İstanbul'da. Veysel Karani'ye ve Şair Hasan bin Evet. Kaftüzi Zehra. Evet. Şimdi Peygamberimizin hırkası gibi çok manevi değeri yüksek bir kıyafetini bir şaire vermesi hocam. Çok, çok büyük muazzam, bir ön açıcı, evet. meseleye vuzuh getiren bir şey. Evet. İşte şiirin kıymeti böylelikle evet. alemi İslam'da muazzam bir yer edindi, evet. zirveye bundan, çıktı. Evet. Evet. Şairler bundan sonra kendilerine dehşet bir meşruiyet buluyorlar. Evet. Yani Peygamber Efendimiz bir alime, bir zahide, bir tüccara hırkasını Hı. Hı. verebilirdi. Evet. verebilirdi. Kimse Ama, bir Ama bir şaire verdi. Bir ve, huzur-u şerifinde bir şairin övünmesi var evet. ve buna da men etmiyorlar bunu, bunu men etmiyorlar. Şairler biraz da o yüzden övünüyor galiba. Tabii. Meşruiyet sahası açıldı. Açılıyor. Çünkü Peygamberimiz orada o kadar yüceltiyor ki o insanı. Yani bir insanı Peygamberimizin o yüceltmesinden daha fazla yüceltemezsiniz yani. Ha. Hırkasını çıkarıp üstüne giydiriyor. Hırka az bir şey değil, malumunuz hocam e, Peygamberimiz e, abasını Ehl-i Beyt'in üzerine atmıştır. Demiştir ki Ehl-i bu abamın altındakidir. Yani işte Hırka'nın evet. altındakilerdir. Yani bu evet. çok yüksek manaları var. Ali Aba denildi evet. Ali Aba diye boşu demiyorsun. Evet. Aba e, soyu işte bunlar yani geliyorlar. Bu şairlerin çok yüksek bir meşruiyeti var. Ama her zaman o şiirde de olduğu gibi hocam haktan yana olan şairler malumuz. ona istisna O ve şöyle bir şey oluyor. Mesela asıllar boyu daha son tabii. Efendim şairler işte para almak için, caize almak için kaside yazıyorlar, şiir yazıyorlar, tabas işte musla bulunuyorlar diye şairleri eleştiriyoruz. Onlarla inşallah bir programda da konuşuruz kasideler üzerinde nasipse. Fakat bir şair hep şunu söylüyor. Diyor ki, caize sünnettir hediye verilmesi, evet. sanatın güzelliğin takdir edilmesi. Çünkü Peygamberimiz şiire edilmesi. bir evet. caize verdi, fırkasını evet. verdi, daha ne verebilir ki ya? Altın üniversitesi harcardı giderdi. E şimdi derdi. de sen sanat icra edince sponsor arıyorsun. <gülüyor> evet. Yani evet. çok yüksek bir e, e, caize verdi ve ondan sonra e, bütün hükümdarlar peygamberin sünnetini hocam icra etmek istediler bu yüzden. Ya yani bunun üstü üstüne eden olmadı mı? Hocam olur tabii. O, her şey, her Ama, olur. Ama malumunuz siz hukukçusu daha bilirsiniz yargı özel üzerinden verilmez genelden konuşulur Anladım. yani Anladım. özel birkaç istisna var ben buna hüküm hüküm çıkarıyorum bu yanlış bir şey şimdi bu yüzden hocam Fuzuli e, merhumun şöyle bir dörtlüğü vardır kimin dediniz efendim Fuzuli'nin Fuzuli'nin dörtlüğü buyurun bir şey var sonra da bir ara vereceğiz hocam tabi vereceğim ol dür i dürci ene efsahki hikmet dayesi şiir şehdiyle leb-i canpevverin ter kılmamış. Şimdi peygamberimizi anlatıyor. Diyor ki o peygamberimizin sıfatı şu anda dür-i dür, dür ene-efsah ki ene-efsah bir hadistir hocam. Peygamberimiz demiş ki ene-efsah ben Arap'ın en fasih konuşanıyım. Evet. Daha ötesi yok. Peygamberimizi diyor ki ene-efsah kutusunun incisidir peygamber. O evet. Hikmetin dayesi yani şiir şehdiyle leb-i can perverin terk Allah şi, şi, şiir balıyla. E şiir balıyla. Evet. Onun can veren dudaklarına şiirin balını sürmemiş. Evet. Kısaca çevirdim. Yani sürmemiş. Sonra diyor ki şiir tanımıyüfuzülli merhum. Şiir bir ziverdir. Bir süstür. Bir süstür ama biz gibi nakıslara. Ha bizim için öyledir evet. yani. Bir şiir bir süs ama kime? Biz nahıslara, Biz nahıslar, noksanlar, kusurullar için bir süstür. Ol ki kâmildir, anı muhtaç ver kılmamış. Ha, kamil olalım da bu süse ihtiyacı yok. Peygamber kemalin zirvesidir, kemalin zirvesinin süse ihtiyacı yoktur. Evet. Orada şiir yok, yani şiirin hududunu da belirliyor. Çok Mutlak güzel. bir güzellik olarak ortaya koymuyor yani. Tabii, tabii. Yani şiir nahısların süsüdür, kamillerin değil kamillerin sisi başka nakhıstadır. Biz nakhıstalar için şiiri tavşiye bir şey demiştik hocam. Malumunuz. Ee, geçen yani sözü insan sözünü sıfır olarak ya yani x düzleminde Evet öyle demiştiniz. Hocam, x düzleminde bir şey yapsak e, sözün altı var. İşte küfür var, hiciv var. Yani, efendim işte Heziyat. Hez, Heziy var. Evet. İşte efendime söyleyeyim. Mugalata <gülüyor> evet, Mugalata işte e, bir sürü şey var. Yani aşağı doğru e, ama bir de yukarı sözün bir yukarısı. Şimdi sırası hocam. Nesil olarak yani düz evet. yazı diyebiliriz. Onun bir yukarısına e, inşa diyebiliriz. İnşa malumunuz sözün bir üstüdür. Yani neslin bir üstüdür. Süslü nesil diyor Süslü demeyelim de. Evet. Onun daha üstünde şiir vardır. Ama insanın Çıkabileceği sözde son nokta şiirdir. O zirvedir. Zirve yani hocam işte o. İnsan Çünkü, için he, evet. Şiirden daha yukarıda bir yukarıda hadis vardır malumunuz. Hadisten yukarıda kelam vardır. Atalarımız Sanki şöyle bir şey yapmış hocam. Bir sözün kıymeti yukarıdan aldığına göre değer kazanır. Yukarıdan aşağı çekiyor bakın. Yani söz eğer nesli kendine çekerse inşayı çekerse yukarıdan aşağıya şiiri çekerse hadis çekerse, kelamı çekerse o söze doyum olmaz ya muhteşem. Sebük ruhol küşade meşrebol gör ruhi manayı. Tevakkul misra i müşkille halka müşkil olmaktır. En çok zorlandığım anlamak için kafa yormak zorunda kaldığım beyitlerinden biridir Şeyh evet. Galib'in. Evet. Sebük ruhol diyor işte ne bileyim ruhun cevval olsun hızlı olsun hareket edebilir olsun yükünden kurtulsun. Evet. Mana ikliminde dolaş gör ruhi manayı. Mananın ruhunu gör maneviyat sahasında mesafe al. Tevakkul mısra-i müşkille halka müşkil olmaktır. Fakat bir de meşguliyet lazım sana. Halka müşkil mısralar, şiirler vererek onları oyala. Onlar şiirle meşgul iken sen işine bak tarzında çok enteresan bir yaklaşımı var. Şiirin yani bizler için bir Oyun sahası evet. olduğunu ifade eden bir şey ama buradan devam edelim fakat bir ara vermemizde fayda olacak hocam. İşte oradan işte Mevlana Hazretleri'nin şiirle ilgili ha. e, şey yani, kayıp onu atıfta bulunmuyor. Mumbar istedi sultan o yüzden barsağın <gülüyor> için elimize soktuk. Demin aklıma o gelmişti de oraya götürmeyeyim, yoluk kesmeyim demiştim. E, buradan başlayalım o halde evet. aradan sonra inşallah kısa bir ara vereceğiz. Evet. Hocam, birinci bölümde, geldiğimiz yerde, yani şiirin çok da abartılmaması gerektiği, son noktaymış gibi anlaşılmaması gerektiği biçiminde, yani onun da bir hududu var, uymak zorunda olduğu bir disiplin, Tabii. tabi olduğu normlar. Yani tamamen amatör bir insiyakla ayet, hadis, kelam iki bar şiir derdim. Evet. Ee, düzelteceğiniz bir yer varsa onu siz düzeltirsiniz de. Buna Bu meyanda iki, iki söz, iki kelam. Biri Hazreti Mevlana'dan, biri Şeyh Galip'ten bahse konu oldu. Hazreti Mevlana dedi ki, şiirle uğraşmazdık da Sultan evet. Mumbar istedi. Elimizi mecburen barsağın içine soktuk. Yani şiirle iştigal etmek, barsak temizlemek gibi bir on binlerce beyt yazmış bir Üstad'dan dinliyoruz evet. bunu Hz. Mevlana böyle buyuruyor bakıyoruz Şeyh Galib'in çok parlak gördüğüm çok sevdiğim bir gazelidir o Demin bir beytine dokunduğum Bırakmak kaydı sudu hoşnişini sahil olmaktır Bırakmak kaydı sudu hoşnişini sahil olmaktır nefsi nefsişumun çaresi derya dil olmaktır Sebük ruhu ol, küşade meşrabu ol, gör ruhi manayı, tevakkul mısrayı müşkille, halka müşkil olmaktır. Daha bir toplam yedi beyt ama burada bırakarak konuya temas eden kısmına evet. ilk beyt de ne dedi? Kâr kazanç kaygısından kendini kurtarmak, kâr endişesinden sıyrılmak, sahilde oturmak gibidir. Yani dünyada çalışırken kar endişesinden sıyrılmak bu bana lazım değil demek istigna sahibi olmak falan yani kader arıza veya evet. işte hali güzel haldir uğursuz nefsin sana getireceği hastalıklardan çıkaracağı problemlerden kurtulmak da deryadil olmakla geniş gönüllü işte olmakla mümkün fakat ikinci beytte sebük Ruhul küşade meşreb ol gör ruhim aleyi meşrebini aç Cevval bir ruha sahip ol, mananın ruhunu gör, manen terakki et, yüksel, tamam. Ve sana meşguliyet olarak, tevakkul, meşguliyet evet. demek ya, aşağı yukarı. Müşkil mısralarla halka müşkil olmaktır. Sanki pek kolay anlaşılmayan şeyler söylemektir şiir. Öyle de olmalıdır, der evet. gibi bir eda var. Yani anlaşılmak o kadar da elzem değil gibi. Ve bu sahada ben çok şeyler söylüyorum falan ama Bizimkiler tabii ampirik, düzensiz, evet. hissiyata dayalı malumat kabilinden. Siz burada ne söylemek istersiniz? Yani anlaşılırlık bakımından şiir birazcık anlaşılmaması mazur görülebilir mi? Zira şiir mi, şuur mu sorusu da var. Böyle soru soran da oldu yani efendim. Hocam, bu malum hep tartışılmıştı. Zıtlık mı? Bayağı şiirleş vur zıt mı yani ne olduk yani Şimdi, Evet, e, asırla boyu tartışılmıştır. Şiirde mana ilişkisi ne olmaz olmalı diye Malumunuz Ahmet Haşim işte şiiri mana için deşmek, bülbülü eti <gülüyor> için kesmeye benzerdi. Yani bunu yapmayın diye yani bu hocam şu, Ötüyor ya, Bülbül, ötsün. Evet ya. Yani yani. Pilav üstü yapmayı ver ya. Ya bülbül sesiyle kıymetli. Yani <gülüyor> etiyle değil. Şimdi manadan tabii ki hali değil. Halide olamaz. Hali görenler de var. Yani manası şiir 20. yüzyılda bir sürü çıktı biliyorsun. Malum şey. Hayır yani durumlar yani onu. Evet. Sanki evet. Ama şu da var. Yani şimdi medran hazretleri sık sık bunu meslevide söyler. Hocam de bir laf oraya getirir söyler. Yani şöyle bir şey söylüyor. Eee Malum mestevî kendisi yazdırıyor hocam. Kendisi söylüyor ilk 18 beyti yazıyor, veriyor. İsmet evet. Çelebi evet. E, Hazretlerine sonra kendi söylüyor, İsmet Çelebi yazıyor bunu. Evet. Fakat ne zaman, nerede, ne kadar söylüyor tam belli değil. Ya yani bazen %100 beyt söylüyor, bazen bir beyit, bazen 3 beyit, bazı günlerde hiçbir şey yok. Bir de Meslevi interaktif bir metindir. Yani yazılışını da yazar. Hmm. Üstkurm metafiction diyorlar üst kurmaca. Meslevi üst kurmaca bir metindir. Yani kendisinin yazılışını da yazar aynı zamanda. Enteresan bir tarafı vardır. Sanki naklen canlı yayın yapar gibi. Mesela şu. Şimdi Hüsamettin Çelebi diyor ki on da yazmış oluyor. Efendim diyor. Bugün hiçbir şey yazmadık diyor. Acaba ne oldu diyor? Diyor ki Hüsamettin dün diyor ekmeğe fazla kaçırmıştım diyor. Bu yüzden diyor şiir bugün yok diyor. Mesela. Başka bir yerde diyor ki iki gün, iki gün önce diyor suyu çok içmiştim diyor şiir yok diyor. Yani şimdi ye, ekmek yemekle şiir arası nasıl bir ilişki var? E var ki söylüyor. İşte var işte bir ilişki var. Evet. Yani e, ama şu da var. Şimdi Sultan Mehmet Hazretleri şiiri şair tefsir est şiiri aşık tefsir est diye şiiri ikiye ayırmış hocam. Bir diyor şairlerin şiiri var, bir aşıkların şiiri var. Şimdi biraz bunlar da ayrılıyor. Mevlânâ Hazretleri bizim orada şiir söylemek ayıptır pek hoş karşılamazlar. Ama Anadolu'ya geldim, baktım ki diyor Anadolu insanları şiiri çok seviyorlar. Hocam bir de bu var şimdi bakın enteresan. Mevlânâ Hazretleri ta o zaman bu işin sırrını söylemiş. Türklerin şiirle olan istikare diğer milletlerle pek benzemiyor. Evet, herkes şair, herkes ilgili. Bakın bunu bizim bilmemiz lazım. Şöyle bir şey yani. Mesela bugün bazı deyimlerimiz vardır maalesef bana hikaye okuma bana masal anlatma işte bana edebiyat yapma bana edebiyat yapma bana edebiyat parçalama bana masal okuma işte bana edebiyat parçalama böyle işte ben ya okumak dediğim ne kadar tür var hepsi kötü, kötü. ama şiir haricidir. Biz hala şiir ücret tutarız mesela şiir gibi konuşuyor hatta şiir gibi top oynuyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Entegre. Şiir gibi gol oldu. Şiir gibi gol. <gülüyor> şiir gibi araba sürüyor diyoruz. Nasıl araba sürüyor şiir gibi? Yani gezin kafiye mi var? Ne var orada? Bir şey var ya. Yani. yani şiir gibi araba sürerinin bir insanın yaptığı şiiriyet nedir orada? Ya? Veya yürüyüşün şiiriyeti nedir? Soru tam da bu. Şiiriyet nedir hocam? İşte bak. Yani o kadar enteresan ki. Yani şiir nedir ki Türklerin gözünde? Üstün. Her güzel şey ona nispet ediliyor. Evet hala ölçü odur. Bak, roman. Adam şiir gibi. gibi yaşıyor abi. Yani şiir gibi yaşıyor. Evet. Hatta şiir gibi konuşuyor. Şiir gibi öldü diyoruz yani. Evet. Bir Yergıtay kararı okudum şiir gibi yazmışlar falan. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet evet geçen bir video göndermişler. Ölümün şiir hali diye bir tuhaf bir şey. Bir camide e, bir adam çocuğuyla oynuyor. Hoca Efendi namaza geliyor. Sarı e, cübbe giymiş namaza yani farz namazı kıldırmaya geliyor. Çocuğu görünce başını okşuyor böyle. Elini kaldırıyor, düşüyor, orada ölüyor Hoca Efendi'ye yani. Neden? Fazla ölüyor kalp ha, Vakti geldi Vakti gelmiş evet. demek ki. yani onun şey demişler Ölümün şiir hali diye ha. Muazzam bir şey yani Şimdi işte burada bir şiiriyet var Dolayısıyla şunu Temel değer güzellik o halde yani şiirde Yani insanın aradığı şey tenasüp Efendim tabii, tabii. Düzgünlük Onu dedik ya insanın söz bakımından Çıkacağı zirve artık şiir hali, onun ötesi yok ama şu da var. Hocam malum insan dile mahkumdur. Biz dile mahkumuz maalesef. Yani dilsiz konuşsak ne güzel olurdu. <gülüyor> şimdi mevlazet şeyin e, Mevlid'de vardı ya bilâ savtü kelam. Bî savtü Bî harfü savt Evet değil mi öyle yani Mevlid'de var. Mustafa'ya söyledi istiba. iştiba. He, değil mi? Bir savtü Yani şimdi, tam atlamam ama. Ha. Peygamberimiz'in Cenab-ı Hak'ta bir savtu kelam yani sessiz ve sözsüz sessiz bir evet. sessiz konuştuğunu söyleyeceğim. Asıl konuşma budur. Biz dile mahkumuz, biz kelimelere mahkumuz maalesef. Ve kelimeler sınırlı ama biz sınırsızız. Şimdi şöyle bir şey, e, bir gün bir psikolog bir... E, ben o, hatırladım, diyor. söyleyeyim de siz de rahat edin. Bir hurufi lafzu savtu ol padişah Mustafa <gülüyor> ya söyledi <gülüyor> bir istiba evet. Bir de şöyle bir şey olmuş hocam, unutmazsınız. Estağfurullah. Sultanın huzurunda sultanın ismi de ya vezirin ismi Mustafa. hangi aslında mı? 2. Mahmud zamanında galiba. Vezir Mustafa'ya kaç da gözde bir şey söylüyor sultan anlaşılıyor mevzu. Diğer vezir de hafif bir de merak ve kıskanma da giriyor devreye galiba. Diyor ki bi hurufi lafzu savt ol padişah Mustafa'ya söylediği bir ihtiba <gülüyor> Harf söz kelam falan olmadı ama diyeceğini dedi yani diyor <gülüyor> i̇şte da. Mevlid'den iktibasla. <gülüyor> tabi kendi edebiyatımıza vakıf olunca yani temel bir eserlerimize Mevlil-i Şerif mesela vesile ün necat, Mesnevi-i Şerif veya Fuzuli'nin divanı gibi eserlere vakıf olunca sanki meram anlatmak tabi kolaylaşıyor. Hayat kolaylaşıyor aslında yani. işte ha, ocak. ocak Onu tam diyeceğim. Mevlana iki ikide bir bunalır. Der ki bu mefaülün feülüm beni öldürdü. Diyor. Fakat ilim hiç ilim hatasız vezirin devam ediyor. Evet abi. yani mefaülüm feülüm beni öldürdü. Bu diyor anlamın şeyi, harfler için diyor ki anlamın çiti diyor. Böyle bir tabiri var. Anlamın çiti. Yani çiti açmazsan içeri giremezsin yani. Evet. Harfleri kelimelere o kadar almış ki yani bu feülüm mefil beni öldürdü diyor. Şimdi ama şu da var, dile mahkumuz biliyorsunuz e, meşhurdur. E, asıl e, derler ki, mana e, anlamayanlar içindir. He. Konuşma anlamayanlar içindir. İzah anlamayanlar içindir. Anlayana bir bakış yeter. Sükutumuzdan istifade etmeyenin kelamdan ne faydası var? Evet, e, ne, ne faydası var? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, dolayısıyla, Dile mahkum oluşumuz hocam bizi kendimizi şöyle bir şey de var ama e, deniyor ki insan duyguları kaç tane olabilir? Şimdi şöyle diyor hocam insanın fikirlerini ifade etmesi nesille, duygularını ifade etmesi şiirle. Evet çok güzel bir tanımlama olur hocam. Evet. evet. He, diyelim böyle diyecek evet. şu var ben acaba e, kaç duyguya sahip insan olarak? Hocam ben bunu... Beşi ettim. meşhur, anladık. Evet, yani şöyle ayrılık, sevgi, gurbet, işte, kıskançlık, <gülüyor> hasret falan bu tür evet. duygular var ya. Yani. Kaç tane? Evet. Hocam bunu kombinasyonunu yapmışlar. Malumunuz şöyle bir şey çıkmış. Ya ben, bir psikolog söyledi bunu, 10 on üzeri 10'dur. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. 10 üzeri 10. Evet, ben bunu duydum. 10 üzeri 10 ne demek? 10'un kendisi 10 defa çarpım Yani insanda milyonlarca duygu kombinasyonları var. Evet. Yani şimdi siz e, bir haber alıyorsunuz, seviniyorsunuz, peşinden bir haber üzülüyorsunuz, peşinden bir haber heyecanlanıyorsunuz. Ya yani bir insan aynı anda mesela e, kaç duygu yaşayabilir? Evet. Hocam, malumunuz Mona Lisa tablosu var ya. Evet. Şey, eee, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Hocam, o tablonun yüzünün ifadesinin grafiğini çıkarmışlar. Eldememişler. İşte %73 tebessüm mesela. %5 kimi. insan İnsanlarda da işi yok. <gülüyor> <gülüyor> evet yani. Yüzden, hakkında dünyada en fazla yaz yazılan nesne oymuş. Ya, kadar. Hı. Her hafta bir yazı çıkarılıyor malumunuz. Evet. En dolayısıyla şimdi şu şu deniyor. Benim bu kadar karmaşık duygularım varsa ben bu duyguları nasıl ifade edeceğim? Dil kendimizi ifade için kullandığımız en zavallı Hı. araç. Yani bu kadar yoğun ifa. Ya yani cestim var, mimim var. Bazen böyle gözümüzle anlatırız. Yani sensuz gözlerini konuşsun diyor ya. Konuş konuşmuyor işte Ya bir dil lazım hocam. O da bir dil yani. Gözün bir dili var malumuz yani. O da bir dil. Dolayısıyla ben şimdi elindeki imkanları hocam kullanacağım dil. Ama çit var arada. Bu dil bana yetmiyor. Ne yapıyor hocam işte dili esnetiyorum. Mecazlar, kinayeler, metaforlar, semboller, imgeler. Dili genişletiyorum. Öyle bir şey yapıyorum ki mesela... Şimdi bir şey hocam şurada okuyayım. Yunus Emre Hazretleri diyor ki... Şair ne yapıyor yani? Yunus, hak tecellisin şair dilinden söyler. Şiir, hakkın kendisine tecelli ettiği adamın kelamıdır. Şimdi bakın, hak tecellisin şair dilinden söyler canda gevher varsa haktan yana yüründü. Yani Canımızda bir cevher varsa ya da bu cevherin dile gelmesi. Şimdi bir başka yere şöyle söylüyor. Diyor ki, aşık Yunus sözlerin muhaldeyi söylemez. Mani yüzün gösterir bu şairler kocası. Mani şa yüzünü gösteriyor. Evet. Şairlerin önde geleneyim aslında. Değil mi? Şairlerin evet, evet. kocası. Kocası hocam. Şair, yaşlı şair. Koca diyor. Orada. Kocası. He. Şairler kocası koca. Büyüğü yani. Yaşlı, evet, büyük abi hocam. Yaşlı, büyük. Ben diyor mana yüzünü gösteriyorum. Yani yüzünü gösterip gizliyor. Kendisi yok ortalama. Aslında yani. manaya dikkat çekiyor. yani o evet. evet. Estetiğe çok da takılmayın kılıfa diyor yani aslında manaya işaret ediyor. Ama hocam madem onun şu var hi mana kelimesinin Yunus bize alt... söz hiçbir sözle benzemez. Cahiller meclisinde gözler mana yüzünü örter, mana yüzünü. Evet, ya mana yani zaten hocam şeyin işte lamiinin de merhumun şeyi odur biliyorsunuz. Niye kapalı şiir yazıyorsunuz diyor? Diyor ki mana güzeli'ni naadan ve cahilin elinden korumak için böyle yapıyorsunuz. Örtü, elbise. Örtü. Evet. Yani bu süs olmakla nefiinin bir şeyi vardır. Nefi diyor ki Tabım arusu manaya meşâtelik eder. Ha, gelin başı düzelten. Evet. Ha, mana gelininin başını yapıyorum süslüyorum. Evet. İşte ne yaptığını Kuaförlük yapıyorum. E, Kufür evet <gülüyor> ya. Yani, yani. Canda gevher varsa hak, şey pardon endiş. Tabım arusu manaya meşâtelik eder. Benim tabiatım şiir gelininin kuaförlüğüdür. Evet, ha yaptığım şey mana adlı gelini süsleyen bir kuaförüm Evet ben. Canda gevher varsa arı manaya meshatelik eder. Evet. Endişem ayna, kalemim sürmeden verir. Fikrim ayna tutar. Evet. Kalemim de sürme çeker. Evet. Neyi süslüyoruz? Manayı Man Man hocam. Şimdi şiir, şair, ma şimdi marım bir gelin var hocam. Şimdi tarladaki Ayşe'yi tarladaki Ayşe'den gelin olmaz yani. <gülüyor> Değil mi hocam? Şimdi Ayşe'yi talada alıyorlar. Yani kuaföre bir götüreceksin. Tabii, hava işte kuaföre götüreceğim. Süslerler, gelin ya süslen. Şimdiki mana taladaki bir çalışan kız gibidir. Onu aldık, şimdi onu süsleyeceğiz. Ama süslemesi için bir kuaför lazım. Bir sürmede sürmecianlık lazım. Şair, bir de doğru. ayna lazım. Evet. Şimdi bunu söyleyeyim. Şimdi şairin yaptığı şey mana adlı gelini süslemek. Şairin düşüncesi, fikri, ayna, aynasıdır, evet. aynasıdır. ve kalemi de, kalemi de, de sürme evet, çeker. Gözlere, sürme, sürme, evet, çeker. Ben D bu haletle tenezzül mü ederdim şiire? Heh. Neyleyim? Kurtulamam tab'ı heves nakimden. Bu heves böyle kalırsa dili tab'ımda eğer İşitilmezse sözüm sine-i Ben ölürsem yine, aş yine aşifte olur halkı cihan Zebanı tiyi son mısrayı getiremedim. Evet. Sizce malum. Yani ben diyor şiire tenezzül etmezdim de. Yani fakat <gülüyor> <Evet. gülüyor> Fakat tabiatımdan kurtulamıyorum. Ne yapayım? Tamam. Zaten söylemezsem, söyleyemezsem ve içimde kalırsa ben öldükten sonra kabrimizin üstünde biten otların anlattıklarıyla insanlar çılgına dönecek. <gülüyor> <gülüyor> Bakmayın gene gene söylüyoruz da bir iyilik yapıyoruz. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> yap Çok övünen bir şairimizdir Nef'i Maruf. <gülüyor> Bunu da bu da nefi'nin de değil mi bu evet, sözlerde olduğunu. Yani tak. hocam nefi'nin şimdi aslında biz şimdi o açıdan baktığımız zaman mesela nefi'nin şöyle bir şey var e, şiir için diyor ki yani vahiy olamaz mu anın ya iham ilham evet bunu fasletmede ahbab edeler bahsi azim ha şiir ya vahiy olmalıdır diyor ki değil tamam bu evet. ama ya da ilham olmalıdır. Yani ilham gelmelidir. İşte ahbab bu meselede de çok tartışıyorlar diyor. O kadar yüceltiyor. Yani tabii yüceltirken nef'i merhum çok abartır. Evet. Yani. Ne gülü seviyesinde, en yüz seviyede mübalağa yapan bir adamdır. Allah gani gani rahmet etsin. Evet, evet. Yani bilmiyorum kellesine mal olacak sözleri geri çekmeyen bir adamdan bahsediyoruz tabii, tabii, yani. çok evet. O da acayip bir şey Hocam ya. Sözünü, gözünü dudaktan esirgemeyen bir sultan var, 4. Murat evet. var karşısında, sözünü dudaktan esirgemeyen bir evet. şair. Bilmiyor muydu bu işin sonu kötüye varacak ama sözünü geri çekmedi, ha. idama kadar gitti. Ve her şiirinde böyle bir çok yüksek eda, neyi anlatırsa anlatsın, bir de o var yani fıtrat meselesi demek ki belki şiiri ve şairi konuşurken o mizaca bakmak da lazım. Tamam. ''Görmedim nef'i gibi bir rindi Ali meşrebi hem geda hem padişahı kâham kâra naz eder.'' Evet. Ya, dilenci gibi olduğu halde cihan padişahına naz eden nef'i gibi yüksek yaratılıp birini görmedim Allah Allah diyor, kendinden bahsediyor. Şimdi böyle bir insanın böyle bir anarşik bir tarafı mı var? Yani bütün sınırları zorlayan, ben bu Eda'nın bir miktar daha böyle terbiye edilmiş haliyle Necip Fazıl Üstad görüyorum rahmetli de. Mayın tarlasına düşmüş bir deliyim hudutta. Gözüm sekizinci renk ve dördüncü boyutta. Allah Allah. Yani yaşadığımız alem ona dar geliyor, besbelli. 40 odanın kapısını tıklatıyor, dördüncü boyutu arıyor, sekizinci rengi arıyor. Yani galiba anlaşılıyor ki sonsuzluğa ayarlı yaratılan insanoğlu, sonlu dünyada tamam. idareten duruyor falan ama böyle mizacı yüksek olan, yaratılışı yüksek olan kabiliyeti çok keskin olanlar da şiir yoluyla sanki bunu kapıyı zorluyorlar imkanları araştırıyorlar gibi ve bizimkiler vahyin terbiyesi altında yapıyor bunu işte evet. varsa böyle bir farkımız var yani <gülüyor> dengesiz şey... değil veya hadsiz değil Malumunuz e... Mevlana Hazretleri neyi sembolünü kullanırken insan için tabi boşuna kullanmıyor şimdi, İnsanlık hamile remzediyor Evet yani Sembolize ediyor Şimdi neyin şimdi geri gittiğiniz zaman Ney aslında Bir kamıştı Göllerde yüzüyordu Ahmet Haşim'in dediği gibi akşam akşam yine akşam bu, deline, bu dem göllere süzülen bir kamış olsam evet. Kamış göllerde süzülüyordu vatandaydı yani Ha biri geldi bunu kesti Aslında dediği aynı şey Aynı, evet. Aynı şeyi şey diyor farklı bir üslupla evet. evet. Yani birisi geldi kamışı kesti. Evet. Vatandan ayırdı. Ayrıldı. Yetmedi onu işte şerhaşarha böyle yaktı. Ona delikler açtı. Yetmedi içini yaktı oydu. Oydu. Oydu. Şimdi yani ne üflendiği zaman bir ses çıkıyor ya. Yani o sesin insana bu kadar derin nüfuz etmesi, etkilemesi aslında yani metaforik olarak neyin Feryadından feryat şu, beni aslında kopardılar, içimi oydular, yaktılar. Ben matanımı özliyorum. Şu melazetleri böyle söylüyor. Şimdi aynı şeyi şöyle söylüyor. İnsan da aslında bu dünyaya ait değil. Tabi. Biz ruhlar aleminde. Evet. Biz ruhlar aleminde ne hastalık vardı ne sakatlık vardı ne yaşlılık vardı ne açlık hiçbir şey yoktu. Biz serazattık, cennette böyleydik, ruhlar aleminde böyleydik. Bir dünya'ya geldik ki Ve bakışa, yani... Ve bakışa mazhar olduk. Evet yani. yani. <gülüyor> evet. Bir dünya'ya geldik ki dünyada dert, elem, sıkıntı, bela başımızdan eksik değil. Hiçbir an eksik değil. Evet. Şimdi kim buna talip olabilir ki? Şimdi Bugün şeyi okuyordum ya gazelazetlerini. Hiç kimse diyor gelmeyi talep etmez. Etmez. Gönderilmişizdir. Bir hikmeti var muhakkak. Ama şimdi şeye düşünüyorsan, Bu Freud'un, hocam malum Freud'un da bir kuramı var. Kuram şu insanın çabalamaları, sızlamaları, şikayetleri hep ana rahmine dönüş mitosu demiş <gülüyor> o. Yani geriye o kadar gidebilir. O kadar gidiyor devamlı. geriye. He. Yani. Çünkü olası kesin ya. Yani. Ya bir annemin karnında rahattım. E, ekmek elden <gülüyor> su gölden. Gece öyle. Gece yok, gündüz tamam. yok, sıcak yok, soğuk yok, çalışma yok. Hatırlıyorum ben o günleri. <gülüyor> <gülüyor> çok rahattık evet. ya, hiçbir şey yoktu ya, çok evet. rahattık. Evet. Fakat doğmak bütün belalara, sıkıntılara, dertlere doğmaktır. At, atılmak demek. Şimdi evet. Yunus Ermen Hazretleri'nin meşhur bazen öğrenci arkadaşları soruyoruz. Aşık mısın diye soruyor. Herhangi bir kıza veya delikanlıya. Yok hocam aşık değilim diyor şimdi sanki. Aşkın kazandığı pejoratif bir anlam var bugün. Evet. Ama şimdi Yunus Ermen Hazretleri bu meseleyi şöyle özetlemiş. yani e, Bu dünyada e, aşksız Adem belli bilin yokturur. Herkesin bir nesneye sevgisi var. Aşıktır. Ha. Bu dünyada açsız bir tek bile Ademoğlu yoktur. Herkesin bir nesneye bir, bir şeye, var. bir değere. Tabii. Hocam nesne kelimesi Türkçe'de kökü şu. Ne ise ne. Ha. Ne evet. ise ne birleşmiş, ne ise ne olmuş. Evet. Ne ise ne işte. Bilmiyorum. Evet. Sonraki beyt diyor ki Çalab'ın dünyasında yüz bin türlü sevgi var. Gör hangisi sana layıktır. Açsız olamazsın. Tamam garanti. Maşuk kim onu sor. Heh, şimdi maşuk ne olacak? Vallahi Çalab'ın dünyasında, Allah'ın dünyasında yüz binlerce sevgi var. Karı sevgisi, erkek sevgisi, para, makam, mevki, pul, koleksiyon, ev, İzzat araba, kendisi. Yani nefis. Buyur. Abi, sonsuz evet, sevgi bak. Evet. Ama birine müptela olacaksın. Ve hocam kişiyi yiyip bitiren sevgisidir. Ve kişi sevdiğinden kıymet alır. Heh. neyi seviyorsa evet, değeri odur. Evet, değeri odur veya şimdi şu Neyin peşini velazetlerine soruyorlar. İnsan kıymetini ölçebilir mi diye? Tabii ölçebilirmiş. demiş. Kıymeti verdiğine bakarsın. Bitti Hadi budur. Toysun. Neye kıymet veriyorsun? O neyin kadar peşinde. kıymetim var. Evet. Ama 3. beyit şöyle olacak. Russema. 3. beyitte eee çalabın dünyasında 100 bin türlü sevgi var. Gör hangi insan layıktır? Biri Rahmanir Rahim, biri şeytanı Rejim yazığı müzdî sevgisine taallühtür. Diyor ki 100 sevgi var ama bunlar ikiye ayrılıyor diyor. Bak unutma. Evet Şeyhmanir. bir rahmani sevgiler bir şeytani sevgiler hocam. İkiye ayrılırlar. Daima budur. İkiye ayrılır bunlar. Rahmanî sevgiler şu. Senin sevdiğin şey sende rahmani bir tecelliye bir mazhariyete vesile olabilir veya şeytanın kucağı düşürür. Sen bilirsin diyor. Sonra diyor ki bu müzdi, sevgisine tarif. Yazık, Türkçe günah demek. Evet. Müzide sevap demek. Valla, şimdi şunu söylüyorum Yunus Ben sevap mı kazanıyorum, günah, günah mı mi? kazanıyorum? Merak ediyor musun? Çok basit cevap şu. Diyor ki, sevdiğine bak. Evet. Kişinin Neyi günahı da, evet. sevgisi de sevdiğinden gelir. Sevdiğimiz neyse oradan geliyor. Dolayısıyla sevginin bir tuzak olması, yani tuzak olması, bizi yakalaması, mesela anne için... O yüzden hocam malumuz Kur'an-ı ben bazen böyle söyleyince biraz tes gibi algılanabilir ama Peygamber Cenab-ı Hak insanları mal sevgisine, çocuk sevgisine, para sevgisine karşı uyarır. Evet. Uyarır insanı. Sizin için fitnedir, imtihandır. Mesela kızınızı sevin, evet. çocuğunuzu evet. sevin demezdi. De, tam tersine dikkat edin der. Dikkat edin der. Çünkü sevgide aşırılık sizi evet. köredebilir, boğabilir hocam. Evet. Niye? Çünkü sevgi gözleri kör ediyor. Ve insanı o şeye karşı maalesef tekinsiz bırakıyor. Şimdi e, bir... hocam bir saniye, Şimdi şunlara bir temas edelim de. Siz gene bir paragraf başına girmişken, divan şiirinde harcısım geciliği, divan şiirinde şahıslar mitolojisi, evet. sanki biraz daha akademik çalışma gibi bunlar ama bir de evet. divan şairi diyor ki, yani bunu biraz göz attım, evet. okuyasım da var böyle. Belli ki. E, Popüler, yani biraz daha herkes için faydalı, herkes için kolayca evet. okunabilir. Evet. Açtığım sayfadaki beytten de kendini gösteriyor zaten. Evet. Yârı müşfiktir çalar saat beni agah eder. Ömrümün her saati geçtikçe bir kez ah eder. Evet. Ya Paşa! Evet. Şefkatli bir dosttur çalar saat, beni uyandırır. Ömrümün her saati geçtikçe ah eder. Ömür... Ragıp Akyabaş'tan iktibasla yazmışsınız. Ya hocam, şimdi... Akıb çok önemli bir insandı. Yani. Beynun Akıbaş oğlu. E, evet oğlu, hocam. El Akıbaş mali marm. Beyinlerim ama diğer ressam. Için. Hocam çok diyanet işleri evet. e, yani gerçekten Allah razı olsun. Bütün denemelerini yayınlamışlar. Hastane başlığıyla. Muazzam bir şey. Evet. Verdiğiniz örnekler böyle birçok beytin, birçok şairin resmi geçit yapmasına bizde sebep oldu ama. Böyle ikide bir girmek istemedim. Şöyle değerli, değerli toplu hatırıma düşürdükleri. Mesela geçen de bir konferansımıza da konu oldu. Hocam aşkı güzel anlatıyorsunuz, böyle meftun oluyoruz falan ama günümüzde aşk var mı? Şimdi aşktan ne anladığını bilmiyorum delikanlı ama evet. sana bir örnek vereyim. Var mı yok mu sen karar ver. İstanbul'un mesela Pendik'inde Anadolu yakasının böyle İzmit'e yakın bölgesinde oturan bir tanıdığım var birçok örnekten biri iyi tanıdığım biri tuttuğu takım karşıda evet. futbol takımı tutuyor karlı bir kış günü sabah erken kalkıp yola çıkarak en az iki buçuk saat bir yolculuğu göze alıp kara borsadan bir iki saat zahmetle zor tedarik ettiği biletle sahaya giriyor futbol <gülüyor> stadyuma iki saat pür heyecan maçı takip ediyor aynı meşakkati tekrar yaşayarak evine Kan içinde intikal ediyor, tir tir tir titriyor gün boyu. Her saniyesini altı gün boyunca karşılaştığı herkesle konuşuyor. Her gün bir spor daha doğrusu futbol gazetesi alarak 20 30 sayfa gazete okurat ediyor. Dikkatle <gülüyor> <gülüyor> yani evet. ya muazzam bir yani lisan öğrenen talebede o ciddiyeti göremezsiniz. Öbür hafta artık tuttuğu takımın maçı deplasmandadır. Bir de oraya gidiyor. Gidiyor, geliyor. Sonra kendi ilinde tekrar ve bu hal bir 3 5 değil ömür boyu devam ediyor. Bir ömrü öyle geçiriyor. E bu aşk değilse nedir <gülüyor> ya? <Bu gülüyor> evet. Aşk işte yani adam takdini makdini her şeyle sarf etmiş ne? zerre miktar küçümsemeden söylüyorum yani bunu samimiyetle ifade Aşk işte her şeyini vermiş aşk budur. Aşk herkes de var da. İşte Yunus Emre Hazreti de diyor hocam ne Rahmanı kim? ya şeytan ama var kesin Maşık aşk, kim? E, Aşksız insan yok. Demek ki aşıklık, aşıklık kabiliyetini, aşık evet. olma kabiliyetini ele alıp evet. onun terbiyesi ona yol gösterme ve hocam şu da söylenmeli mi? İnsanın mide açlığı herkesçe bilindiği için o konuda izaha ihtiyaç olmuyor. Evet. Ekmek çorba onun devası. Fakat kafası acıkıyor, bilgi istiyor. Evet. Gönlü acıkıyor, sevgi istiyor. Hadi öyle diyelim yani. Nesir, şiir veya. Evet. Ve üç türlü açlığında tatmin edilmesi gerekiyor. Yoksa insan mutlu olamıyor, eksik kalıyor. Ve şu geliyor hatıra. Bir Arif zaten sorulmuş efendim, bu kelimeleri çok duyuyoruz, Arif nedir, Kamil, Veli nedir, Alim nedir falan diye çok net bir tarifte bulunmuşlar. Evet. Kafa bilgilerine sahip olan Alim derler, kalp ilmine vakıf olana Arif derler, evet. ikisine sahip olan Veli derler. <gülüyor> yani çok şimdi güzel. edebiyatımızda evet. böyle bir şey fark ediyorum, hissediyorum yelesen Nabi gibi, Şeyh Galip gibi, Baki gibi en büyük ustalar üzerinden, Naili gibi baktığımız zaman yani insanın bu iki açlığını da tatmin etmeye yönelik sanki insanı çok iyi teşhis etmişler, tanımışlar. Tabii. bir süreçten geçmişler, bir seyir süluk var yani bir yolculuk. Biliyorlar maceramızı. Tam da bize ihtiyaç olan şeyleri böyle Nazım hüviyetinde, mısra kalıbında, i̇şte, kılıfında. O kitap hocam malumunuz. Divan, divan şairi diyor ki. Evet şimdi Divan Edebiyatı e, çok böyle Ali ulvi, yüce bir yerde, bir tür yani sırça köşte tutulup aşağı indirilmiyor. Ha bir de o var. Yani. Hocam halbuki öyle. Işte, orada da bu <gülüyor> kitabımızda. Arkada demişsiniz yani evet. övme kolaycılığı da yerme basitliği de olmaksızın. Evet evet. Objektif böyle yani. Şimdi nasipse bir, şey, bir programımız yok onları konuşuyoruz. <gülüyor> orada bir sürü başlık var hayat ile birebir alakalı olan e, şiirlerimizi şairlerimizin görüşlerini oraya aldım. Mesela şimdi Şeyh Garım Hocam şöyle beyti vardır, bir vardır. Bir beyt okuyayım. Diyor ki e, hiç aşktan özge şey revamı, Saf etmeye cevheri kelamı. Ha söz, söz söz cevherini saf etmek için aşktan başka ne kullanacağız? Ne şey var yani ya. Yani söz aştan başka neye sarf edilir ki? Ne lüzum var ya. Yani. <gülüyor> Söz denen şey aşka sarf edilirse yerini bulur. Yoksa yabana evet, gider. Ya o gider. <gülüyor> Ama şimdi biz burada astin sanki Fuzuli'nin Leyla Mecnun'u hocam o değil. Şimdi bakın şurada mesela Fuzuli'den bir şey okuyacağım. Ee, bakın Fuzuli merhum diyor ki: "Nice bir nefis temennasıyla yemek içmek ola dil ne zamana kadar sen yeme e, içmeyle bitireceksin? Yeme içmekle uğraşacaksın, daha ne kadar bu devam edecek? Eyleyip zühdü veradan nefret, hmm. ibadetten, takvadan, veradan nefret ettin, taati haktan ola ikrahın. Allah'a ibadetten daha ne kadar uzakta kalacaksın, ne kadar ikrah edeceksin? Ne zamana kadar bunlar olacak? Yemek yemek yemek, ibadet yok, taat yok, şükür yok, ne kadar zaman? Sonra diyor ki Mabetin matbah ola şam-ı seher. Gece gündüz senin ibadethanen mutfak. Mutfak evet. Aşağı huzurdan. <gülüyor> Müsterah ola ziyaretgahın. Yani yani izahdan var ama Bu mutfağa çok gidenin de gideceği yere gidiyorsun. Evet yani, yani mutfakta kanalizasyon arasında ha, ıı, taşıma yapıyorsun ya. Hoca bunu deliar mi yani? Hani işte. diyelim artık adını koyalım şunu yani. Evet yani, onu söylüyor değil mi yani? Diyor ki tek mabedi mutfak olmuş. Haşa, tek Kabe'nde tuvalet olmuş diyor ya, bana bir şey olur mu diyor ya? Bu nasıl bir hayat diyor hocam? Müsterah, malumunuz rahatlamayın tuvalet. Ziyaratgahın, tek ziyaret değil ya. Eşekten ne farkın var? Ne farkı? <gülüyor> yani var. Bunun için mi olup mahluk? Bu Öyle mudur? mi? Onun için mi yaratıldın sen? Evet, bu, bu mudur yani. Evet. Yaratılışın gayesi bu mudur? Yemek, mutfak, tuvalet, afres, bu mudur yani? Bu, bunun için mi olursan mahluk? Bu mudur emri sana Allah'ın? Şimdi bu Fuzuli'den bu, bu. yani bir evet. de bir de yani. Tak, tak, Şimdi malumunuz, e, hocam az eva buyurduğunuz gibi evet, bu da tabii. bir aşk hocam. Evet. Adamın ömrü yemekte de geçiyor. Ne Şu derler eskiden. eski aşıklar gördüm evet. <gülüyor> evet değil mi? Yani evet. Mutlaka sizin e, evet, evet, yani. da vardır evet. o tipler o kişiler. <gülüyor> yani. yani her şeyi aşık olabiliyor insan. İnsan Efendim, öyle bir. Tab, tab, tab. Fıtratı geçen yani de. kabiliyeti var demek ki yani. Geçen de hocam bir kadın gösterdiler, Amerikalı bir kadın, sol eli böyle bantlamış, kapatmış bir bezle bantlamış sol elini, böyle geziyor, Sağı açık ama. Diyor ki bu eli niye bantlıymış? 10 yıl önce Michael Jackson'ın bir konserinde eli Michael Jackson'a değmiş hocam, sol eli. Bu eli yıkayıp da ola ki değmenin şey gider diye hala bu elini tut koruyormuş böyle. Allah Allah. Allah Allah. Hocam bu bir aşk yani. ya. Allah Allah. Hocam bu aşk ama işte bir aşkı ikiye ayırırsak Yunus Emre Hazretleri de diyor ya işte ikiye ayıracağız şimdi. Bu şöyle bir şey hocam. Ben şunu anladım acizane. Madem biz insan hocam bir cismi bir cismin şesh tarafı var. Şesh cihettir bir cisim. yani önü, 600, ön, arka, sağ sol. Evet. 6 yön var. Şesh cihet. 6 yön. Bir cisim ama bir insan bir cismi ancak bir yönden görebilir. Evet. Mesela şimdi ben bu kitabı alsam acizane. Şuradan görebilirim. Veya buradan görebilirim. Buradan görebilirim. Veya şuradan görebilirim. Evet. Buradan. Ama her gördüğümde baktığımda gördüğüm şey farklı bir şeydir. Evet. Ama hiçbir göz bir cismi şesh cihetten göremez. Göremez. Hocam, şairler bize nesneleri, varlığı, şeyh cihetten gösteren insanlar. Evet. O mübarek her cihetten vahıf oluyor. Mesela şöyle hocam çok... Son sözlerimizi... Son sözlerimiz hocam, hocam o yani zaman... Yani, hep, yani zaman böyle bir şey evet. Şimdi <gülüyor> Revani'nin bir meşhur bir evet. itibarıdır hocam. Müftelası olma her hubun, birin sev ey gönül. Bu meseldir alem işiyle, arife bir gül yeter. Allah Allah. Evet. Her güzele gönül verme. Evet. Bir bir sevgilin olsun. Evet bir sevgilin olsun. <gülüyor> olma, ya yani müşrik olma. Hocam evet. bir gün leylale meczunu inşallah. Tamam. Nasipse konuşalım evet. şehcijetten. Tamam. fuzilin şehcijetinden. Ama şu biri hocam söyleyeyim. Diğer edebiyatımızda nakisa diye bir sanat diyelim, bir şiir türü vardır hocam. Evet. Şimdi diyor ki bir nakısada, yani bir mesele söylüyor, tam tersine söylüyor. Şol kişinin kim elinde malı var? Fahru kıllet çekmez, ol hoş hali var. Bir kişinin malı mülkü varsa rahattır, huzurlu, keyfi yerindedir, iyi yaşar diyor, ne güzel. Ama aynı adam şunu söylüyor. Her kişinin kim elinde malı var? Gönlü bağlıdır, anın bet hali var. Diyor. Ya gönlünü ona bağlar, Ya insanoğlu tutulmaya müsait. Her şeye tutulduğu için haktan uzaklaşır. Şimdi evet mal ayırtılmış. varken güzel ama evet. şunu da hocam Fuzuli merhum der ya. Mal için şöyle söyler. Artması seni eksilten şeyi mal bil diyor Fuzuli. Evet. Ya yani iki taraftan da bunu söylüyor Dolayısıyla şair bize hocam şesh cihetten varlığı gösterir. Bundan sonraki hocam nasipçe evet. program yapabilirsek o cihetten füzüldürün diye aşağıdan çalışalım inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben, ben teşekkür de bir, ederim. Bir iki mısra okuyarak Tabii. son dakikaları tamamlayalım diyorum. Söylediklerinizin, son söylediğinizin ilhamıyla servet ile umardık ki rahat artar. Rahat ile sanırdık taat artar. <gülüyor> evet. Bulduk bir ehli tahkik, sorduk hakikatinden. Dedi servetle servetle rahatsızlık artar dedi servetle hastalık artar illet artar dedi İl servet evet e. evet rahatla illet artar dedi servetle gaflet rahatla illet artar aslında kazandığın mal fuzûlî'nin dediği gibi gafletini arttırır illetini arttırır malın azalması sana kemal verir çünkü meşhur sözdür beden almakla doyduğu gibi ruh vermekle doyar Aldığın değil, verdiğin senindir. Programın sonunda okuma arzu ettiğim şiir, Şeyh Galib'in o biraz önce kısaca temas ettiğim uzun 48 mısralık müsemmen dediğimiz evet. eseridir ki edebiyatımızın bir ser levhası, bir baş eser hüviyetindedir. Merhum 24 yaşında tamamladığı divanında insanlığın manifestosunu adeta bir şiire sığdırmayı başarmıştır. Bunu nasıl yaptığı hakikaten merak konusudur. 15 yaşında yazılmaya başlanan bir divandır neticede. Zaten 42 yaşında ömrünü tamamlayan büyük üstadımız şöyle söylüyor. Ey dil ey dil neye bu rütbede pürgamsın sen. Gerçi sen, genci mutalsamsın sen. Secde fermayı melek, zatı mükerremsin sen. Bildiğin gibi değil cümleden akvamsın sen. Sırr-ı haksın, meseli i meryemsin sen. Ruhsun, nefh-i cibril ile tev'emsin sen. Hoşçabak bak zatı nakim alemsin sen. Merdüm-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Merteben aynı müsemmadadır, esma sanma. Merci'ın halik o eşyadadır, eşya sanma. Gördüğün emri muhakkakları, rüya sanma. Başkasın kendini suretle heyula sanma, keşfile sabit olan maneyi dava sanma, Hakkına söylenen evsafı müdara sanma, Hoşça bak ha kim, Zübdeyi alemsin sen, merüm mi dideyi ekvan olan ademsin sen. İnleyip sırrını faşayleme avyare sakın. Düşme ile vartayı inkare sakın, Değmesin ahların kâkül sakın sonra çıkman olur Mansur gibi dâre sakın bulduğun cevher alileri çare sakın arzı aciz etmeyesin eden ol yâre sakın hoşça bak zatına hemzübdeyi âlemsin sen merdüm idi diye olan ademsin sen Sendedir mahzeni, esrarı muhabbet sende de, Sendedir madeni, envar-ı fütüvvetsen de, Gizli gizli dahi vardır nice haletsen de, Marifetsen de, hünersen de, hakikat de, Nazar etsen yer gök, duzah cennet sende de, Arş-ü melek, sendedir elbet sende. Hoşça bak, zatına hakim zübde-i alemsin sen, Merdum-i ekvan olan Ademsin sen. Hayftır şahiken alemde, de, geda olmayasın. Yanılıp rehrevi sahrayı bela olmayasın. Vadiyeyse düşüp hiç heba olmayasın. Keder aludeyi ümmi düreca olmayasın. Ademe muttasıl ol ta ki cüda olmayasın. Secdeler eyle ki merdudi. Huda olmayasın. Hoşça bak zatın hakim zübdeyi alemsin sen. Merdumi diye ekvan olan Adem'sin sen. Berk-ı gibi kaydı sivadan güzeret. Erişen haruhasa ateşi aşkı siperet. Damenin tutmaya asar-ı hazret Şems ve şahiş-i ile azmi seferet, Safkıl ayineni kabili aksi suveret, Hele bir cemi i havasa ile de galip nazaret, Hoşça bak zatın kim zübde-i alemsin sen, Merdüme-i dide-i ekvan olan Ademsin sen. Ya hocam, Başka hiçbir şey yazmasa bir insan, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir edebiyatın başka bir eseri olmasa yani bu kadar okuduktan sonra bunun izahı olmayacak mı diyenler olabilir. Ben aslında bu kolay da değil yani bunu bir iki programa sığdırma imkanı elbette yok ama şunu söyleyeyim sevildiğini bir yanlış yapma diyor şiirin başından sonuna kadar. Evet. Sana kendi kıymetini hatırlatıyor. Evet. Kıymetlisin ey insanoğlu, Allah seni güzel yarattı. Değerli yarattı, kıymet verdi, kendine muhatap etti. Çerçöple oyalanma, takılıp kalma, ona buna gönlünü kaptırma. Yani bir bakar geçersin ama Mestâne nukûşe suveri aleme baktık. Her birine bir özgeteme aşağı ile geçtik evet, diyor evet. Naili. Ya biz de baktık diyor, gördük, beğendik tabii güzel şeyler sarı, yeşil, çiçek. Yani ama bağlanmadık çünkü yolumuz uzun ve mukaddes bir yolun yolcusuyuz. İşte şiirimiz bize bunu hatırlatıyor galiba. Evet. Şuraya da Bağdatlı Ruhi'den programın bir yerine gelir diye not almışım. Cihanın nimetinden hisse ümmidin götür ruhi. O denli talibi var ki ne sana ne bana artar. Dünya nimetinden çok fazla heves besleme, çok fazla talip olma. Çünkü çok müşterisi var, peşinde çok... Dertlisi var, düşman kazanırsın. Kendisiyle sohbet ediyor. Şehirimizde Şi onu da görüyoruz. Bakıyoruz adam kendisiyle konuşuyor. Biz üçüncü kişi olarak kenardan kulak tutuyoruz. Bugün ilkini yapmaya çalıştık sevgili seyirciler programımızın. Muhterem Dursun Ali Tökel hocamla. Sözü bir miktar serbest bıraktık. Sağda solda He. dolaştırdık ama bundan sonraki beraber olacağımız programlar için konu başlıkları da kendiliğinden tebellür etti. Böylece gördük. Bizi sabırla dinlediğiniz, bize zaman ayırdığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Her salı saat 21.30'da inşallah yine bu ekranda canlı olarak sizlerle can veren pervanelerde buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Geçeniz hayırlı olsun efendim.